Delikanlı, babasının hızla kilo kaybettiğini fark etmiş ve bu durumdan korkmaya başlamıştı. Yaşlı adam onun için bir arkadaş gibiydi. Çeyrek asra yaklaşan beraberlikleri sırasında onu her zaman yanında bulmuş, bütün sırlarını ona açmış ve hiç kırmadan hizmetini görmüştü. Bu yüzden de genç adam bir türlü evlenemiyordu, istemiyordu da. Zaman ahir zaman olduğu için alacağı kız belki de babasıyla geçinemezdi. Oysaki hayatları insanlardan çok uzak bir sahilde ve küçücük bir kulübede geçmesine rağmen mükemmel sayılırdı. Hiçbir şeyin sıkıntısı duyulmuyordu. Denizden gelen kütük ve tahta parçaları, yakacak ihtiyaçlarını bol bol karşılıyordu. Bütün dağ ve tepeler bahçeleriydi. Üç beş tane koyunları vardı sağlan. Bir düzüne kadar da tavukları. Ayrıca süzme peynirleri, yumurtaları. Babası iyi olduğu günlerde bahçe işleriyle uğraşır, mısır, sebze, meyve yetiştirirdi. Yemek, çamaşır ve bulaşık işleri ise annesinin vefatıyla bu gence kalmıştı. Bir de balık tutma işi elbette. Fakat avlanmak için havanın güzel olması gerekiyordu. Çocukluk yıllarından beri kullandıkları emektar sandalları artık kalafat tutmadığı için kayalıklardan attığı oltasına takılanlar gelirdi sadece sofraya. Bazen üç tane istavrit, bazen iki tane dibbalığı. Ama eğer Allahu Teala lüfer verirse o zaman iş başkaydı. Babası midesine düşkün biri olmamasına rağmen, lüferi dayanamaz ve adeta bayram yapıp, oğlum, bu balık mutlaka cennetten gelmiş der tebesüm ederdi babam. Hastalığı ilerlediğinde o yaşlı adam yemek yemez oldu. İki kaşık çorba bile içemiyordu. Aradan bir hafta geçtiğinde. Ağzından bir kelime kaçırıverdi. Lüfer. Canı lüfer çekmişti babasının. Delikanlı hiçbir şey olmasa bile babasının sadece bu balığı yiyebileceğine hatta aldığı ilk lokmada şifa bulacağına inanmıştı. Ama onun bu isteği karşısında duyduğu sevinç biraz sonra bir kabusa dönüştü. Çünkü sık sık olta attığı halde en son lüferini aylar öncesinde yakalamıştı. Evlerine iki saat uzak olan köyde ise zaten balık tutmak diye bir adet yoktu. Delikanlı babasının birkaç lokmayla doyacağını bildiği için en küçük lüfere bile razıydı. Babasının yatağını pencere önüne çekerek kayalıklara geldi. Yaşlı adam onu uzaktan görür ve fazla meraklanmazdı. Genç adam, Yarabbi dedi, bugüne kadar ben babamı kırmadım ve benden ne istediyse elimden geleni yaptım. Ama benim sözüm denize geçmez. Ben acizim. Onun istediği şey senin hazinende vardır. Belki de bilemem. Sen bilirsin, o şey babamın belki son yemeğidir. Denizin hafif bir poyrazla ürperen açıklarındaki martılar, Ardarda yaptığı dalışları ve çığlık çığlığa bağırışlarıyla Bir balık akınını haber vermesine rağmen, Oltasına tek bir balık gelmedi. Güneş batmak üzereyken, Delikanlı üzgün bir şekilde kayalıktan ayrıldı. Ayakları geri geri gidiyordu adeta. Kulübelerine yaklaştığında çümenlerin arasında bir hareket fark etti ve merakla yavaş yavaş ona doğru sokuldu. Aman Allah'ım ayaklarının dibinde canlı bir lüfer var. Orta boyda kıpır kıpır bir lüfer. Genç adam ilk önce rüya gördüğünü zannetti. Bitmesinden korkup kımıldayamadı. Birkaç saniye sonra kendine geldi. Sağa sola bakındı. Hayır, ortalıkta hiç kimseler yok. E, deniz zaten aşağıda köpürüp duruyor. Bu balık buraya nereden geldi? Sonra... Yukarıdaki martıların sesini duyduğunda başını kaldırıp onlara baktı. Anladı. Lüferi denizden çıkartan martı, diğerlerinin hücumuyla balığı düşürüvermişti. Delikanlı, anne ve babasından aldığı terbiye ile Allahu Teala'ya her fırsatta şükrederdi. Ama bu defa iki damla gözyaşıyla yetindi. Tek bildiği şey, yerdeki balıktan daha fazla titriyor olmasıydı. Onu yavaşça aldı, boş kovaya koydu. Kulübeye girdiğinde babası uyanmıştı. Üstelik yüzüne renk gelmişti. Bir yandan da tatlı tatlı gülümsüyordu. Genç adam sevinçle, ''Selamun aleyküm babacım'' dedi. ''Hayırdır inşallah, baya mutlusun.'' Oğluna gülümsedi yaşlı adam. "Ve aleykümselam güzel oğlum. Mutluyum elhamdülillah. Sen gelmeden az evvel dalmışım. Rüyamda yine rahmetli anneni gördüm." dedi. "Bana güzel bir yemek yapıyordu." Lüfer. Delikanlı daha da heyecanlandı. Kovadaki lüfer balığını yavaş yavaş çıkartırken "Evet baba." dedi. Bak, annemin seçtiği yemek şu elimdeki lüfer olmalı. Küçük çocuk, birinci sınıfı bitirdiğinde okumayı söktü ve dilekçe denilen şeyin ne demek olduğunu o zaman öğrendi. Artık bütün isteklerini bir yazıyla dile getirecek, altına da imzasını atacaktı. Tamam, bu iş bu kadar basitti. Karne aldıkları gün, çantasını bir tarafa fırlatıp hemen sokağa çıktı. Babasının kapıcılık yaptığı apartmanın önündeki boş alan top sahasıydı. Ama o, kısa boylu ve çelimsiz olduğu için mahalle maçlarına alınmıyordu. Bu durumda ister istemez misket oynar ya da en iyi arkadaşım dediği bisikletiyle gezerdi. Çocuk babasının durumunu bildiği için apartman sakinleri tarafından çöpe atılan hurda bir bisikletle idare ediyordu. Bisikletin her yeri dökülmüştü. Üzerinde neredeyse boya diye bir şey kalmamış, bütün metal kısımları pas tutmuştu. Üstelik de pedalları yamulmuş ve seledeki yaylar tek tek fırladığından kendisini acıtmaya başlamıştı. Küçük çocuk esasında bu duruma razıydı. Fakat bisiklet geçen sene bile küçük gelmişti. Bu yıl biraz daha uzadığından onu terk etmekten başka çaresi yoktu. Bisikleti kucaklayıp Kapı önündeki çöplerin arasına bıraktığında küçük çocuğun aklına bir fikir geldi. Artık bisikletsiz kaldığına göre bir dilekçe yazıp yenisini isteyebilirdi. Ama onu kime göndereceğini bilemiyordu. Üstelik de annesi ne kadar fakir olursa olsunlar başkalarına el açmayı çirkin buluyordu. Peki kimden isteyecekti bisikleti? O halde dilekçesini Allah'a gönderirdi. Değil mi? Zaten dedesi de Allahu Teala'nın çok zengin, cömert olduğunu, insanlara verdiği hediyelerle zenginliğinin 1 gram bile azalmayacağını sık sık tekrarlıyordu ya. Tamam dedi. Büyük bir titizlikle yazdığı dilekçesini karne parasıyla aldığı bir uçan balonun ipine bağladıktan sonra onu serbest bıraktı. Dilekçede şunlar yazılıydı. Allah'ım, bana bir bisiklet gönderir misin? İmza yerinde ise, onu çağırırken kullandıkları isim vardı. Ufaklık. Bu küçük çocuk, balonun nereye gittiğini takip etmeye koyuldu. Biraz sert esen rüzgar onu yakındaki yüksek binalar arasında dolaştırıyor ve yükselmeye engel oluyordu. Balon, onların arasında gidip geldikten sonra dar bir sokağa girdi ve gözden kayboldu. Çocuk balonun gökyüzüne çıktığından emin değildi. Üzüldü. Bu yüzden köşedeki ihtiyardan bir balon daha alarak dilekçesini tekrarladı ve bulutlara doğru yükselen balonun ardından yine aynı dua etti. Küçük çocuk yaptığı işi arkadaşların anlattığında, onların alaylı gülüşmeleriyle karşılaştı. Fakat hiçbirini aldırmadı. Dilekçesi yerine ulaşırsa bisikleti kesinlikle gelirdi. Zaman geçti. Bizim ufaklık, top oynayanları seyre koyulduğunda, uzaktan bisiklet taşıyan bir adam göründü. Her yanından pırıltılar saçan bisiklet, kim bilir hangi zengin çocuğun karne hediyesiydi. Bu arada, maç yapan çocuklar da oyunlarını kesmiş ve meraklı bakışlarını kendilerini büyüleyen bisikletin üzerine çevirmişlerdi. Kucağında bisiklet olan adam, Onlara bir şeyler sorduktan sonra ağır ağır adımlarla bizim ufaklığın yanına geldi. Yanağını okşadı. Merhaba arkadaş dedi. Ufaklık denilen adam sen misin? Küçük çocuk ağzını açmasına rağmen bir ses çıkartamadı. Cebindeki misketler sanki boğazına düğümlenmişti. Sadece başını sallayabildi. Adam kısık bir sesle kulağına eğildi, ufaklık, dilekçen kabul edildi, hediyeni inşallah beğenirsin dedi. Adam bisikleti çocuğun kucağına bırakırken onun küçük kalbinin yerinden fırlayacak kadar hızlı attığını fark etti ve kızarmış yanaklarına bir öpücük kondurup uzaklaştı. Ufaklığın arkadaşları da şaşkın gözlerle hem ufaklığa, bisiklete hem de onu bırakıp giden adama baka kalmışlardı. Bisikleti getiren adam çocukların o bakışları arasında yan sokağa kıvrıldı ve bir apartmana girip üst kattaki dairesine çıktı. Kapıyı açtığında kendisine küçük kızı karşıladı. ''Baba, baba'' diye bağırdı. ''Ne oldu kızım?'' dedi babası. ''Biliyor musun? Bizim balkona uçan bir balon girmiş, yeni gördüm.'' Adam tebessüm etti, onu kucakladı. ''Biliyorum bir tanem, biliyorum yavrum. Sen uyurken girmişti. İpine de adres bulunan bir kağıt bırakmışlar değil mi? Biliyorum.'' Bir acelesi olduğunu, onu görür görmez anlamıştım. Sağnak halinde yağan yağmura aldırış bile etmiyor ve bükülmüş beline rağmen sağa sola koşuyordu. Yanına sokularak, ''Hayrola teyzeciğim'' dedim, ''Bir derdiniz mi var?'' Sıcak bir tebessümle, ''Evladım, ben buralara yabancıyım'' dedi. Hastane tarafına giden bir araba arıyorum biliyor musun? Biraz beklerseniz aynı dolmuşa bineriz teyze dedim. Oraya gittiğimiz zaman geldiğimizde ben sana haber veririm. Teşekkür etti, yanıma yaklaştı. Ve küçük bir çocuk gibi şemsiyemin altına girdi. Norlu yüzü, yağmur damlacıklarıyla ıslanmış, yanacıkları pembe pembe olmuştu teyzenin. ''Evladım, torunlarımdan biri menenjit geçirdi de.'' dedi. ''Ziyaret saati bitmeden dolaşmak istemiştim. Bir ziyaret edeyim.'' Saatime baktım. ''Aa, 20 dakikanız var teyze.'' dedim. ''Hastane yakın ama bu havada araba bulunmuyor.'' Durağa herkesten önce geldiğimiz için, dolmuşa da rahatça bineceğimizi zannediyordum. Ancak... Araba yanaştığında arkamızda duran kişilerin bir anda bizi ite ite hücum ettiğini gördüm. İçeriye doluşan ve arkadaş oldukları anlaşılan adamlara, ''Ya ilk önce biz gelmiştik dedim, görmüyor musun bak teyze var, sırayı bozmaya ne hakkınız var?'' Ön koltukta oturanı, ha hak istiyorsan hakkâreye gideceksin arkadaş.'' dedi güle güle. Hem oradaki haklardan... KDV alınmıyormuşmuş Bu laf üzerine Attıkları kahkahalarla Bindikleri araba sarsıldı Sinirim allak bullak oldu Teyzeyi de belli etmemeye çalışıyorum Bir yandan Şey dedim Ben biraz daha bekleyebilirim Ama şu yaşlı teyzenin Hastaneye yetişmesi lazım Onu da alın Şoför kaba kaba Konuşmaya başladı Teyzenin arabaya falan ihtiyacı yok kardeşim dedi. Okuyup üfledi mi oraya uçu verir. Tekrar kopan kahkahalarla birlikte araba uzaklaştı. Yaşlı teyzeye baktım, öylece susuyordu. Neyse, daha sonraki dolmuş bayağı bir geç geldi. Arka kolta yan yana oturduk. Yaşlı kadın yapacağı ziyaretten ümitsiz görünmesine rağmen Şikayet etmiyordu ama biliyordum yetişemeyecekti hastaneye. Zaten saat geçmişti. Bir anda sıkışmış haldeki trafik dikkatimi çekti. Şoför de meraklandı. Allah Allah! Bu vakitte yol tıkanmazdı ya nedir acaba? Aşağı indi sebebini araştırmak için. Arabayı çalışır vaziyette bırakıp İleriye doğru yürüdü ve birazdan geldi Neymiş dedim ne olmuş şoför bey Bizden önce kalkan dolmuşa kamyon çarpmış ya Heyecanla e bir şey olmuş mu dedim yaralı falan var mı Herhalde varmış dedi şoför Arabayı kullanan dahil beş kişiyi teyzenin gideceği hastane vardı ya Oraya kaldırmışlar Hayret içinde bir yandan da göz ucuyla yaşlı kadına baktım. Solgun dudaklarıyla bir şeyler mırıldanıyor ve sanki onlar için dualar ediyordu. Şoför, olan bitenden haberi yok. Şaşkınlık içinde, e ee, kısmet, kısmet diyordu. Koca bir kamyon gelip sana çarpsın hem de Hakkari'den gelen bir kamyon. Genç adam bir eczanede kalfa olarak işe girmiş, tatlı dili ve çalışkanlığıyla kısa sürede göz doldurmuştu. İstenen ilaçları son hızlı hazırlarken bir yandan da müşteriyle sohbet ederdi. Gelenler hep keyifsiz insanlardı. Fakat kalfa mutlaka bir orta nokta buluyor ve onlarla arkadaşlık kuruyordu. Orta yaşlı bir hanım olan eczacı, kalfasından son derece memnundu. Bu yüzden de aylığına sık sık zam yapıyordu. Genç adam vefasız bir adamdı. Yapılan bu zamları yetersiz bulduğundan en pahalı ilaçlardan aşırmaya başladı. Bunları el altından pazarlarsa fakirlikten yavaş yavaş kurtulacaktı. Kalfa'nın gece kondularla çevrili evi, çok geçmeden değişmeye başladı. Bir takım tamirat ve ilavelerden sonra, tepeden tırnağa boyanan ev, çatısına yerleştirilen bir uydu antenle tamamlanmıştı. O yıllar. Fakat dikkatleri en çok çeken şey, evden gün aşırı yükselen ızgara kokularıydı. Mahallenin, Bayramdan bayrama et gören insanları bu kokuların köfteye mi yoksa pirzolaya mı ait olduğu konusunda tahminler yürütüyor ve kokular arttığında çocukların imrenmemesi için pencereleri sıkı sıkı kapatıyorlardı. Kalfa eşinin yemek konusundaki ikazlarına kulak asmıyor özellikle bitişik gece konduda yaşayan çocuklara yardıma bir türlü yanaşmıyordu. Bu çocuklar babaları öldüğünden zor durumdalardı. Ama kendisi de devlet değil diye herkese bakamazdı. O çocuklara verdiği bayram harçlığı hiç de az sayılmazdı. Küçük kızına dar gelen, yırtılmış, pis olan ne varsa, çöpe atılacak neler varsa onlar verilmeliydi. Eee, herkese o kadar verse köşeyi dönerlerdi. Genç adamın karısı arada bir de olsa yetimlerin annesine yemek gönderiyordu. Fakat eşi et vermeyi yasaklamıştı. Bir gün karısına dedi ki, bir daha sakın böyle bir şey yapma. Sen bilmezsin bunları. Etin tadını bir kere alırlarsa başka yemeği beğenmezler. Bu adamın küçük kızı ikide bir et yemekten bıktığı için orası yağlı, burası kemikli dediği pirzolalara bir ısırık atıyor, bırakıyordu. Ona göre bu parçalar komşu bahçeye uğrayan kedi ve köpekler için nefis bir ziyafetti. Ama bu adam hayvanlardan da nefret ederdi. Bu yüzden de ziyafete itiraz etmiş fakat sonunda kızına boyun eğmişti. Köpeklerin havlaması özellikle geceleri onu çıldırtıyordu. Bu sesleri duyduğunda çoğu kez balkona çıkıp onları kovuyordu. Yetimlerin annesi de hep bahçedeydi. Anlaşılan bu işten kadın da rahatsızdı. Genç adam köpekleri toplamaları için belediyeye yaptığı şikayetlerden bir sonuç alamayınca, problemi tek başına çözmeye karar verdi. Ve o pirzola artıklarını, eczaneden getirdiği haşere ilaçlarıyla zehirledikten sonra, bir güzel, o yandaki, yetimlerin yaşadığı bahçeye attı. E böylelikle, kesin çözüm sağlanacaktı. Ertesi gün mahalle, üzücü bir haberle yankılandı. Yetimlerin hepsi ölmüştü. Apar topar hastaneye götürdüler, ama hiçbir çare yoktu. Doktorlar annesinin itirazına rağmen çocukların haşere ilacı içtiğini ve bu yüzden öldüğünü söylüyorlardı. O artıkları maalesef kedi ve köpek yememişti. Küçük çocuk deniz kenarında oturmuş, gözlerini de ilerideki bir noktaya dikmişti. Belki de bir saattir öylece duruyordu. Onun bu hali, alışveriş için balıkçı sandallarının kıyıya dönmesini bekleyen bir ihtiyarın dikkatini çekti. Yaşlı adam seke seke onun yanına gidip, ''Merhaba delikanlı'' dedi. ''Bugün deniz çok harika değil mi?'' Küçük çocuk başını çevirmeden ama rüzgarlı dedi. Topum denize düşünce sürükleyip götürdü. Adam çocuğun yanına oturup, ''Eğer biraz genç olsaydım, yüzüp onu alırdım.'' dedi. ''Ama şimdi adımımı bile atamıyorum ki.'' Küçük çocuk ona cevap vermedi. Ve kıyıdan uzaklaşan topunu daha iyi görebilmek için hemen yanındaki tümseye çıktı. Yaşlı adam sakin bir ses tonuyla Ümidini hiçbir zaman kaybetme evladım dedi. Bence dua etsen çok iyi olur. Çocuk büyük bir sevinçle Nasıl yani dedi dua etsem topum yine bana gelir mi? Denize düştüğü yeri bilir mi? Allah isterse eğer ona öğretir dedi ihtiyar. Topun geri gelmese de duaların sebebi sana yeter. Küçük çocuk yaşlı adamın sözlerine biraz düşündükten sonra her okuduğunda dedesinden bahşiş kopardığı duaları ardarda sıraladı. Daha sonra da topun dönmesi için Allah'tan yardım istedi. Ama üzüntüsü azalmamıştı O topa bir sürü para harcamış Bayram parasını bile ona katmıştı Şimdi artık tek şansı Bazen olduğu gibi Rüzgarın aniden yön değiştirmesini beklemekti Ama deniz o kadar büyüktü ki Topuysa küçücük Akşamüstü hava biraz daha sertleşti ve güneş batmak üzereyken sandallar döndü. Çocuk eve gitmek istemiyordu. Bu yüzden de ihtiyarla birlikte oyalandı. Yaşlı adam hep aynı balıkçıdan alışveriş yapardı. Sonunda onu buldu. Hoş geldiniz. Avanız inşallah iyi geçmiştir dedi. Eğer varsa birkaç kilo alabilirim. Sandaldaki adam bir kova içindeki balıkları gösterdi. "Zaten ancak bu kadar tuttum." dedi. "Denizde av diye bir şey kalmadı amca." "Dua etmeyi denediniz mi?" diye atıldı çocuk. "Ümidinizi sakın kaybetmeyin." "Allah Allah." Balıkçı için her şey tesadüftü. Bunun içinde rastgele derdi. Ama şimdi bir şey hatırlamıştı. Yıllar yılı unuttuğu bir şeyi. Aferin sana dedi. Çocuğun yanaklarını okşarken dua ha diye mırıldandı. O zaman tutar mıyım sence? Çocuk tutamasanız bile duaların sevabı size yeter dedi. Ben de bunu yeni öğrendim. Balıkçı böyle bir sözü ilk defa duyuyordu başını ağır ağır sallayarak ben de yeni öğrendim diye gülümsedi üstelik de küçük bir öğretmenden çocuk bu sözlerden çok hoşlanmıştı artık topun gitmesine üzülmüyordu yanındaki yaşlı adam ona bir göz kırparken balıkçı tekrar sandala yöneldi ve ağların üzerindeki eski örtüyü açtı bir top vardı orada Henüz ıslak olduğundan ışıl ışıl parıldayan bir futbol topu. Balıkçı onu çocuğa uzattı. Ee dedi. Öğretmenlerin hakkı hiç ödenmez. Ben de bunu biraz önce denizde buldum ileride. Şaşkınlıktan gözleri fal taşı oldu çocuğun. Bu kendi topuydu. Bu bir rüya mıydı? Evet. Hiç beklenmedik şeylerin yaşandığı bir rüya olmalıydı bu. Aceleyle sağa sola bakındı ama her şey gerçekti. da, sandalda, ihtiyarda. Topu mu? İşte ellerinde. Ona sımsıkı sarıldı. Hmm bir daha benden izinsiz gezmek yok dedi. Ya dua etmeseydim ne olurdu? Söyle bana. Düşünen insanlar için kıssadan hisseler dinlediniz.